Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Japonya'da Fukushima Eyaleti Tarım Kooperatifleri ve Ormancıları Birliği'nin Fukushima'daki 43 yerel yönetimin desteğini alarak başlattığı kampanya, Japonya genelinde hükümetin planına itiraz eden 450 bin yurttaş tarafından imzalandı. Nükleer felaket sadece meydana geldiği coğrafyada sınırlı kalmaması nedeniyle kampanya Nükleersiz Asya Forumu'nun kurucuları tarafından dünya genelinde de imzaya açıldı. Ülkemizde nükleersiz.org tarafından Türkçeleştirilerek yaygınlaştırılan kampanyayı şimdiye dek 72 dernek ve platform imzalamış bulunuyor. Fukushima nükleer santral tesisi sahasında biriktirilen ve miktarı bugün 1.240.000 tona ulaşan radyoaktif kirli suyun okyanusa boşaltılmaması için bu kampanya önemli. Zira bu radyoaktif suyun bölge insanlarının temel gıda maddeleri arasında bulunan balık ve kabuklu deniz hayvanlarının kontamine etmesi çevre ve insan sağlığı üzerinde büyük bir risk anlamına geliyor. Bu açıdan kampanya biriktirilmiş olan radyoaktif sudaki temel bazı radyoaktif elementlerin yarılanma ömürlerini önemli ölçüde tamamlayana kadar muhafaza edilmesini ve bu talebi toplanan imzalarla Japonya hükümetine iletmeyi sağlıyor. Kampanya aynı zamanda Fukushima nükleer felaketinin benzeri başka nükleer felaketlerin yaşanmaması için de dünya genelinde tüm hükümetlere nükleer santral projelerinden vazgeçmelerini, ayrıca var olan nükleer santralleri kapatmaları yönünde çağrı yapıyor. Bireysel imzaların Change.org üzerinden alındığı kampanyanın imzacısı olmayı dileyen kurum ve inisiyatifler de nükleersiz.org ile iletişime geçebilirler. Çin Devlet Konseyi Parti Sekreteri Li Keqiang Pekin'deki Ulusal Parti Kongresi'nin büyük salonunda ülkenin iklim değişikliği konusunda güçlü bir şekilde hareket edeceğini açıkladı. Ülkenin 14. 5 yıllık planı 2025 itibariyle yenilenebilir enerji kullanımını arttırmanın yollarıyla dolu. Pekin emisyonlara sert bir hedef belirlemedi ve 2030'dan itibaren zirveye çıkmasını beklediği tarihi de ileri götürmedi. 2030'da Daha sonra düşüşe geçeceğiz diyor yani. Açıklanan tek karbon hedefi 2016'daki ile aynı ve gayri safi yıllık hasıla başına emisyonların 5 yılda %18 azalması. Pekin Greenpeace'te kıdemli küresel politika danışmanı Li Shuo iklim kriziyle mücadele etmek için Çin'in emisyon artışını çok daha güçlü bir seviyeye getirmesi gerekiyor. Emisyonları 2025'ten önce zirveye çıkarmak sadece mümkün değil aynı zamanda gerekli dedi. Bloomberg nef analisti Jonathan Luansa Cuma günkü açıklamada sayısal bir gayri safi yıllık hasıla hedefinin olmamasının hükümetin belirli hedefleri karşılamak için enerji yoğun endüstrilere güvenmekten vazgeçmek istediğini bir işareti dedi. Plan rüzgar ve güneş enerjisi için geniş tabanlı destek sunuyor ve hidrojen ve enerji depolaması için de daha fazla gelişme vaat ediyor. Ancak fosil yakıtların kullanımında bir azaltım taahhüdünde bulunmuyor ki bu büyük sorun. İklim bilimciler Çin'in mütevazi hedeflerinin emisyonlardaki artışı yeterince hızlı yavaşlatmayacağından endişeli. Çin Aralık ayında Xi tarafından belirlenen 2030 itibariyle %25 temiz enerji hedefine doğrusal bir yol çizerse 2025 yılına kadar ancak %20,7'ye ulaşacak. Çin'in sadece hedef arttırması değil aynı zamanda hızlanması da gerekiyor. Artvin Hopa'daki ormanlık arazide 2014 yılında saha incelemesine çıkan Isparta Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Oğuzhan Kaygusuz daha önce hiç görmediği bir mantar türü fark etti. Mantardan örnek aldı. 6 yıl boyunca Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Doktor Henning Knutzen ve Brezilya'nın São Paulo Federal Enstitüsü'nden Profesör Nelson Menoli ve Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden Profesör Doktor İbrahim Türke Kull'la bir çalışma yürüttü. Çalışma sırasında Danimarka ve Brezilya'daki laboratuvarlarda da incelemelerde bulundu kaygusuz. Keşfedilen yeni türle benzer mantar koleksiyonları üzerinde araştırmalar yaptı. Araştırmaları sonunda toplanan mantar örneklerinin dünyada ilk defa görülen bir türe ait olduğu tespit edildi. Mantar öğretim görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından yalnızca Türkiye'de yetiştiği için Pluteus Anatolicus ismiyle tescillendi. Kaygısuz 2020 yılında da sadece Artvin'in Kuşadası'nda yetiştiği için Volvarilla Turkica isimli bir başka beyaz mantar türünü daha keşfetmiş ve tescillemişti. Keşif Amerika Birleşik Devletleri'nin bitki bilimleri alanında yayın yapan dünyaca ünlü dergisi Mikologia'da yayınlanmıştı. Osman Kaygısuz Dehana'ya şunları söyledi. Ülkemiz Avrupa, Sibirya, Akdeniz ve İran Turan olmak üzere 3 farklı bitki Coğrafyasına özgü türlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de 2500'ün üzerinde mantar türü yetişiyor. Artvin'de keşfettiğimiz Pluteus Anatolicus işte bunlardan bir yenisi diye konuştu. Türkiye Elektrik İletim AŞ yani TEYİAŞ Şubat ayı kurulu güç verilerini yayınladı. Verilere göre Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesi geçtiğimiz Şubat ayında 439 megawatt artarken... Yılın tamamındaki artışsa 819 megawatt oldu. Bu artışla fosil yakıtlara dayalı kapasitenin payı 20,5 megawatt. İlk aydaki artışta en büyük pay 359,80 megawatt'ta rüzgar enerjisinin. İkinci sıra ise 202 megawatt'ta güneş enerjisinin. Üçüncü sırada ise 174,9 megawatt'ta hidroelektrikli.